Dijital Aktivizm ve Müslüman Gençler Dijital çağ, gençlere fikirlerini ifade etme, toplumsal sorunlara dikkat çekme ve değişim oluşturma fırsatları sunan güçlü bir araç olan dijital aktivizmi beraberinde getirdi. Müslüman gençler, teknolojinin sağladığı bu olanakları hem İslami değerleri yaymak, hem de mazlumlara destek olmak için etkili bir şekilde kullanabilirler. Ancak bu süreçte, İslam'ın rehberliğini ve ahlaki sınırlarını göz önünde bulundurmak büyük önem taşır. Dijital Aktivizmin Gücü Dijital Aktivizm, sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen bir toplumsal hareket biçimidir. Müslüman gençler için bu hareketin gücü, şu şekillerde öne çıkabilir. Sesini duyurmak Müslüman toplulukların karşılaştığı sorunları gündeme taşımak Adalet Çağrısı Haksızlıklara karşı farkındalık oluşturmak ve dayanışmayı artırmak, İslami mesajları yaymak, Kur'an, sünnet ve İslam davasını modern bir üslupla geniş kitlelere ulaştırmak, Müslüman gençlerin dijital aktivizmdeki rolleri, mazlumların sesi olmak. Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulümleri dünyaya duyurmak için dijital aktivizm etkili bir araçtır. Örneğin, Filistin, Doğu Türkistan, Arakan ve diğer mazlum coğrafyalardaki olayları dünya gündemine taşımak Müslüman gençlerin önemli bir sorumluluğudur. Fikir ve Bilgi Paylaşımı Gençler, İslam'ın cihat, adalet, kardeşlik ve merhamet gibi değerlerini sosyal medya platformlarında yayabilirler. Doğru bilgi ve kaynaklarla halkı bilinçlendiren kampanyalar düzenlenebilir. Dijital Aktivizmin Ahlaki ve Etik Boyutları İslam, bireyin her eyleminde olduğu gibi dijital aktivizmde de ahlaki sınırların korunmasını şart koşar. Müslüman gençlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Yalan bilgi yaymaktan kaçınmak. Kaynağı doğrulanmamış bilgilerin paylaşılması İslam'a aykırıdır. Allah, ey bilmediğin bir şeyin ardına düşme. İsra Suresi 36 buyurmuştur. Hikmetli üslup kullanımı. Sosyal medyada hakaret, aşağılama veya fitneye neden olabilecek ifadelerden kaçınmak gerekir. Zaman yönetimi. Dijital aktivizmle meşgul olurken ibadetler, ve kişisel sorumluluklar ihmal edilmemelidir. Samimi niyet, dijital aktivizmde amaç, Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Riyadan uzak durulmalıdır. Özellikle kişinin kendi şahsını ön plana çıkarması çok tehlikelidir. Şahsınızı değil İslam davasını öne çıkarın. Müslüman gençlere ilham veren örnekler, El-Kassam ve Sosyal Medya Stratejileri, El-Kassam Tugayları, Filistin direnişini dünya gündemine taşımak için dijital araçları etkin bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyada doğru bilgilendirme ve görsellerle dikkat çekerek zulmü tüm dünyaya duyuruyorlar. Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı Vakfı yardım kampanyaları. Gazze'deki Müslümanlar için başlatılan sosyal medya kampanyaları, mazlumlara destek sağlanmasında etkili oldu. Genç Müslümanların başarı örnekleri. Dijital araçlarla Kur'an eğitimi platformları kurarak veya İslami değerleri içeren uygulamalar geliştirerek ümmete hizmet eden gençler, hem sadakacı kariye hem de dijital aktivizm örneği teşkil ediyor. Müslüman gençlere tavsiyeler. Birinci bilgi ve kaynakları doğrulayın. Paylaşımlarınızın hakikati yansıtmasına özen gösterin. İkinci sabırlı ve stratejik olun. Hedeflerinize ulaşmak için planlı hareket edin. Üçüncü İslam'a uygun olmayan içeriklerden uzak durun. Dijital aktivizmi İslam'a aykırı içeriklerle kirletmeyin. Dördüncü birlik ve dayanışma sağlayın. Diğer Müslüman aktivistlerle işbirliği yaparak daha güçlü bir ses oluşturun. Dijital aktivizm. Müslüman gençler için İslam'a hizmet etmek, mazlumlara destek olmak ve toplumsal değişim oluşturmak için önemli bir fırsattır. Ancak bu süreçte İslam'ın ahlaki ve etik kuralları temel alınmalıdır. Müslüman gençler, dijital platformlarda örnek şahsiyetler olarak ümmete rehberlik edebilir ve bu dünyada da ahirette de kalıcı izler bırakabilirler.